Bismillahirrahmanirrahim İnşallah konumuz yine hac bahsinde Hacin iki bölümü var Biri mikal ihram giyip Mekke mükerremeye gelmek Oradaki görevler İkinci bölümü ise Mekke mükermeden Mina, Arafat, Müzelife Tekrar dönüş Mekke'ye geliş Şimdi inşallah birinci bölümü çok kısa özetleyelim. Sonra ikinci geçelim inşallah. Üstülü haç niyeti vardı ve değişik görevleri var bunların. Birincisi hacı ifat idi. Hacı ifat yani tek haç yapmak demektir. Bir kişi mikat yerinde ihramını giydi bir namazını kıldı. Niyetini yalnız hac yapmaya niyet etti. Ömre karıştırmadı. Terbiye getirdi. Bu kişi Mekkemi Kerime'ye gelince önce kudun tavafı yapar. Bu tavaf sünnettir. Kudun tarafı mütakiben iki lekat tavaf namazını kılar. Sonra Safa ile Merve arasında sayini yapar. İhramdan çıkmadan İhramlı olarak Mekke mükerreme de bekler. İkincisi Hacı temettu idi. Hacı temettü yapan kişi Mikat yerinde ihramını giydikten sonra Ve namaz kılıktan sonra Yalnızca Ömre yapmaya Niyet eder. Hacı katiyen karıştırılmaz. Ne ettim? Ömre yapmaya der. Tevde'yi getirir. Mekke'ye mükeleme gelince, Önce, Ömre tavafını yapar. Hacı ifatta, Kudum tavafıydı. Hacı temetuda ise, Mekke'ye gelince, Önce, Ömre tavafını yapar. İki rekat, tavaf namazını kılar, sonra Safa ile Merve arasında ömre sayını yapar ve aralığından tıraş olur. Yani sayattan sonra onun arkasından tıraş olur, ihramdan çıkar. Yani ihramın yasakları kalkar. İsteyip giyinebilir, bu da mekime oturur, hac günlerini bekler. Üçüncüsü hacı kıran idi. Bu tabi biraz daha zordur yapması da. Bir kişi Mikat mahallinde ihram yiğiten sonra ve ihram namazdan sonra niyetini şöyle yapmışsa. Hem haç hem ömreye. Niyetini yapmışsa. Yani ikisi beraberce. Hacı ve Ömre'ye diye niyet edince ve bu kişi Hacı Karin yani Kıran Hacı'na niyetmiş oluyor. Bu kişi Mekke'yi mükerremeye gelince önce Ömre tavafını yapacak. Sonra iki rekat tavaf namazını kılacak ardından Safa ile Merva arasında ömre sayini yapacak. Bu bitti. Tıraş olmayacak. Tekrar dönecek. Kabe yanına gelecek. Bu defa da hac için kudum tavafını yapacak. Sonra bunun sayine hacın sayini yapar. Ve bu kişi de ihramdan çıkmadan tıraş olmaksızın İranlı olduğu halde Hac günlerini Mekke'ye mükerimde bekler Tabi bu bekleme esnasında Bu üst üç, üsülü Hac yapanların her biri de Bekleme esnasında Mekke'ye de Elden geldiği kadar Vakti En iyi şekilde Değerlenmeye çalışmalar Çalışmalar lazım inşallah Teala Tabii, çarşı pazarda fazla dolaşmadan ve boğazına fazla düşkün olmadan elden geldiği kadar eğer tavaf mahalli pek izam sıkışı değilse tavafa girer. Bakar e, tavaf durumu çok sıkışık. Girme gerek yok. Kenarda namaz kılar. Kaza borcu varsa kaza kılar biliyorsa Kuhne-i Kerim okur ders bir hatim şerif indirir Allah Teala'yı zekreder Kabe muazzamaya bakar orada her şey sevaptır ve her sevabın orada karşılığı yüz bin kattır Mekke mükerremede şimdi gelelim hacin ikinci bölümü ki ağırlıkta orada Önce şunu belirtelim. Haccın üç tane farzı var. Halefi mezhebinde. Üç farzı var. Bu üç farz yerine geldi mi, hac tamamdır. Eğer vaziplerden biri noksan olursa, terk olunursa, bunun yerine ceza kurbanı kesilir, hac tamamlanmış olur. Eğer hacin Üç farzından biri yerine gelmezse hac olmaz. Nedir bunlar? Birincisi ihram giymek bu şarttır. Nedir şart? Yani hac görevine başlamadan önce yerine getirilir. Abdest almak namazın şartı olduğu gibi. İhram giymek. İkinci şart Arafe günü Arafat'ta vakfeye durmak. Arefe günü, Arafat'ta vakfeye durmak. Bu da farzdır, Hacin rüklüdür, temeli direğidir. Üçüncüsü de, bayramın birinci, ikinci veya üçüncü günü içerisinde farz tavafını yapmak. Elden geldiği ölçüde bu üç fazla güzel bellemeli, bunlara özen göstermeli, bunada noksan bir şey, eksik bir şey kalmasın. Şimdi gelin inşallah Haccın ikinci bölümünün başlaması konusuna. Feiza sallel fecre yevmet terviyeti tervi günü sabah namazını mekke e de kılar. Harece min Mekke ila mina. Oradan Mekke'den çıkar, mina'ya doğru yürüyüşe geçer. Şimdi bir kişi haccı ifzat yapmakta ise zaten ihramda. Bu kişiye başka bir şey gerekmiyor. Terbiye günü, bir de terbiye günü, bayram günü malum bayram biliyor, tekli biliyor bunu. Bayramdan bir gün evvel de arfe günü, bu da biliniyor. Arfeden bir gün öncesine de yirmi terbiye deniyor. Demek ki bir kişi hacı iftah yapıyorsa zaten ihramda. Haji kran yapıyorsa. O Bunlara bir şey gerekmez. Terviye günü. Yani Arife gününden bir gün evvelki gün sabah namazını Mekke-i Mükereme'de Beytullah'ta yani Kabe-i Muazzama'da cemaatle kılar. Ondan sonra Mine'ye çıkar. Şimdi günümüzde haç kafirleri hacı adaylarını, hacılarımızı minaya götürmüyorlar. İzam var, kavbalık var, bazı zahmetleri var. Direkt arabada çıkarıyorlar. Eğer kendine güvenen kişiler bu hac kafilesinin dışında bir araya gelip de bu iş yaparlarsa bu da hacin sünnetidir. Farz değil, o değildir. Fakat Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri öyle yaptığı için sahabeler öyle yaptığı için onlara tabi olarak bunu yapmak tabi çok sevaptır. Sünnet-i Mekke'tir. bir gün evvel sabah namazını Mekke'de kıldıktan sonra yola çıkar. İsteyen yürüyebilir de Mina yakın, uzak bir yer değil orada. Mina'ya gider. Füyükü mübiha orada kalır. İlasa feciye arefe. Mina'da beş vakit namazı kılmak sünnettir. Hangi beş vakit? Arefe'den bir eve çıktı. Sabah namazını Mekke'de kılıyor. Terbiye günü deniyor buna. Demek ki o günün arafeden bir önceki öğün namazı bir, ikindi namazı iki, akşam namazı üç, yatsı namazı dört, bir de ertesi sabahı. Yani Arafa günün sabah namazını da Mina'da kılar. Oradaki görevi de o gün için tamamlanmış olur. Mina'nın da en eftal yeri Meşlid-i Hayf vardır. Meşlid-i Hayf peygam namaz kıldığı yer Aleyhisselam Tabi Meşlid küçük geliyor tabi, kalabalığı fazla almaz. Fakat elden geldiği kadar Mina'daki Meşlid-i Hayf'a yakın yerdeki kişi oturmaya, namaz kılmaya orada özen göstermeli. Sümme-i ile Arafat. İşte Arafi günü, Arafi günü Mina'ya bir gün çıkan kişi Arafi günü sabah namazını Mina'da kılıktan sonra oradan çıkar Allah'ın izni inşallah Teala Arafat'a doğru gitmeye başlar. Eğer tabi Mine'ye gidememiş ise ilk gidiyorsa yaşlı olur, has olur bilemez, korkar, kaybolmaya korkarsa doğru Arafat'a tabi çıkarsa o da olur. Olmaz diye bir şey yok. Tabi sevabı bunun daha fazla olmuş olur. Şimdi gelelim insyaAllah Arafat konusuna. Peygamber bir Aleyhisselam Hazretleri El Haccü Arafa. Hac, Arafat demek de büyük. Yani Arafi günü, Arafat'taki vakfe, Haccın özüdür. Özüdür. O gün, Arafi günü, Arafat'ta, o meydanda, ne kadar hacılar varsa, hepsi o gün orada. Bu arada tabi, Hat İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın, Adem Aleyhisselam'ın ve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin ruhaniyeti o da o gün orada oluyor muhtemelen. Orada oluyor. Bakın böyle Peygamber ruhaniyeti, sonra zamanımızın kutbu, evlilerin başı, daha nice ebdallar, ricarullah, nice evliyullah o gün hepsi Arafat'ta orada bulunurlar. Yani Arafat günü, Arafat meydanında hem nice peygamberlerin ruhaniyeti hazırdır, nice önce yaşamış yani ölmüş evliler ruhaniyeti orada hazırdır, yine şu anda hayatta bulunan peşi evliler ruhaniyeti orada hazır bulunur. Tabi Arafat'ta, Arafik'in orada, hiç Allah'ın salih kulları vardır. Aşıklar vardır, garipler vardır, arifler vardır, müttekiler vardır, zahitler vardır. Yani makam, manevi makam olarak her makamda orada her insanlar vardır. Bunun için hacı giden, hacı kardeşlerimizin yapacağı en önemli mesele Arafi günü, Arafat'taki durumlarını inşallah çok dikkatli geçirsinler. Ona çok özen göstersinler. Yani o gün gerçekten çok ama çok değerli bir gündür. Arafat vakfesinin ne zaman olması gerekiyor? Fiizazaleti şemsü Hacet imamı hutbetene kel cumati. Şimdi Arafattaki vakfe Arefe günü öğle namazının girmesiyle başlar. Yani güneşin zevali deniyor buna ki öğle namazının vakti girdi mi Arafattaki vakfe oradaki görev başlamış oluyor. Bir kişi Arafa günü Arafat'a erkenden gitse ama öğledi önce dönse o Arafat'a çıkmış sayılmıyor muhteremler, Sayılmıyor. Demek ki Arafat'ın başlangıcı Arafa günü öyle namazının öğle vaktinin girmesiyle olur. Arafa günü tabi orada meşrit vardır Arafat'ta. Orada imam hutbe okur. Namazdan önce cuma hutbesi gibi iki hutbe yani arasını oturur iki hutbe okur. Ve ba'de hü hutbeden sonra salla bin nasi ezure vel asre me'an an bi ezanin ve ikameteyni oradaki hac emiri, hac imamı kimdeki imamıdır orada görevli olan o gün için. Önce demek ki vakı öyle vakte gelince hutbeyi okur. Hutbe müteakiben eee tabi öyle sana okur. Hutbeden sonra cemaati öğle namazının farzı kılınır. Öğle namazın farzı kılındı, selam verildi mi? Öğle namazının son sünneti kılınmaz orada. İkindi de sünneti kılınmaz. Yine hemen bir kamer daha getirilir. İki namazında farzı kılınır. Demek ki Arafat özelliği budur. Orada iki namaz bir araya gelir. Cemi takdim deniyor buna. Cemi takdim yani ikindi vakti öğle vaktine çekilerek öğle vaktinde bir ezan okunur. Bu ezan ile ardından kâhmet getirilir, önce öğün namazının farzı kılınır, hemen ardından bir kâhmet daha getirilir, iki namazının farzı kılınır. Yalnız günümüzde burada bir ince, hasa bir mesele var. Bir kişi Mekke-i Mükerreme'ye gittiği zaman, hac neydi, Gittiği zaman. Eğer Mekke-i Mükerreme'de arafat'tan hariç Arafat'a çıkmanın dışında 15 gün kalacaksa mesela hacda vakit var. 20 gün var. Hatta bir ay kalamışsa gidenler var Mekke-i Mükerreme'ye. Bu kişi Mekke-i gittiği zaman e, arafata 15 günden fazla varsa tam bu kişi mekke Mükerreme'de müküm oluyor. Seferi olmuyor. Mekke-i Mükerreme'de olan kişi Arafat'a çıkmakla bunun mükümliği yine değişmiyor. Yani seferi olmuyor bu kişi. Bu gibi kişilerin Arafat'ta öğün namazını, iki namazını dört eket kılmaları gerekiyor. Yani bu yanlışlık yapılıyor orada. Orada yapılıyor bir yanlışlık. Allah korusun, o en mübarek, en kutsal yerde, makamda, en mübarek kutsal günde iki vakit namaz orada olmuyor. Bunların kazası gerekiyor yani. Demek ki bir kişi Mekke-i Mükerreme'de 15 gün kalmışsa, Arafat günler önce kalmışsa, bu kişi sefer olmaktan çıkıyor tabii. Müküm oluyor. Müküm olan bir kişinin de Arafat'a çıkmasıyla ikamete bozulmaz. Yine mükimdir. o da namazını dört kılması gerekiyor. Bu Üç mezhebe göre de bu şekilde Hanefi mezhebinde Şafi mezhebinde Hanbeli mezhebinde bu şekilde her ikim Mekke mükerremede Mukim ise bunlar hem Mina'da hem Müzelife'de hem de Arafat'ta dört teketi namazlarını tam kılmaları gerekiyor şimdi günümüzde Arafat'taki mescitte namaz kıldıran Mekke imamı öyle iki orada iki kılıyor onlar. Öyle kılıyorlar. Gerçi Maliki mezhebinde buna böyle bir cevaz var. E, Peygamberimiz öyle kıldığı için öyle yapıyorlar diyorlar. Halbuki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de namaz kıldırınca Peygamberimiz Peygamber Tayyip'e de silah verdi tabii öyle mi Peygamberimiz. A Peygamber şu buyurur Mekkelilere, ey ehli Mekke kalkın namazın tamlayınız ben seferiyim bu Peygamber Bunun için mütevemcim adımı dikkat edelim inşallah taala. Peki Arafat'ta Kişi ne yapacak orada şimdi? Arafat demek ki farzın yani haç farzlarının rüklüdür, özüdür, e, ortasıdır farzların. E, çok kutsal gündür, çok hümeti gündür Arafat'taki vakfe. Orada ne yapması gerekiyor? Orada bulunan Müslüman din kardeşlerimizin. Tabi önce şimdi böyle muhtemelen kardeşlerim? Orada zaten kişi bir gün kalacak. Orada. O günü en iyi değerlendirme gerekiyor. Bazı kişiler biraz keyfine fazla düşkün oluyorlar. İşte çay denemeler tabi yapılabilir tabi yapmaz değil de bakın her şeyin bir aşırısı da var rağmen. Yani ehlikey olmama gerekiyor oyun orada. O gün abid yani ibadete bağlamı gerekiyor orada. Böyle yemeyi, içmeyi, e, alışkanlık bazı ehlikey olma hallerini o gün inşallah daha aşağı çekmeli o gün kişi. Elden geldiği kadar ibadetleri çoğaltmalı. Peki ne yapacak orada? Orada tabi kuran Kerim okunur. Çok tevbi istiğfar edilir. Kerime tevbi çekilir. Bilhassa şunu tavsiye ediyor fukalar. La ilahe illallahü vahdehü la şerikelleh lehül mülk ve lehül hamdü yuhyi ve yumid ve hüve la yemud yediyle hayır ühü ala şeyin kadir yani bunu çok tavsiye ediyorlar çünkü bunda imanın özü bunda var o Allah birdir onun şeydeki yoktur mülk onundur egemenlik onundur o Allah hayat verir öldürür Allah her şeye kadir-i mutlaktır sonra Sübhanalı velhamdülillah gibi tesbihatlar Kelme i Tevhid, Sırabat-ı Şerife, tabi isteyen ilah Şerif'i okur, fatih Şerif'i okur, bilene yaz Şerif okurlar. O gün elden geldiği kadar muhteremler, İhlaslı, samimi, içten canı ciğerden okumalı, evlâh yalvarmalı o gün arada. Bu arada çok tabi istiğfar etmeli namazları kılmaktan sonra zaten Arafat'taki görevlerin başında en fazla dua gelir. Orada Arafat'ın özelliği de orada duaları çoğaltmaktı. Bunun için de orada öyle iki namazı beraber kılınır. Duaya vakit kalması için işte namaz kıldıktan sonra ayağa kalkılır aya kalkılır. Orada bir tepecik vardır. İsmi Cebel-ür Rahme. Rahme da isminde bir tepecik vardır ki üzerinde bu alametleri vardır, bellidir. Peygamberimiz Hazretleri o tepeye yakına durup peygamber durdu. Büyük oğlu kadar cebel Rahme'ye yakın yerde vakfı yapmaya dikkat etmeli. Zaten vakfe, vakfı Duruş demektir, ayağa kalkıp duruş demektir. Tabi kabe'ye dönerek duruş demektir. İşte orada vakfede dua, dua muhteremler. Her zaman da bunu vurgulamak istiyorum sizlere. Duada güzel sözcükler, düzgün kelimeler, düzgün cümleler verimi değil muhteremler. Kalpteki samimiyet, kalpteki ihlas. Kulun Mevla'ya yalvarışı önemli burasıdır böylece. Bazı din görevlileri tabii işlerinde çok mübarekleri, ihlasları çok olmakla beraber bazıları çok bağırıp çağırmak, ezvellikleri bazı güzel kelimeleri, cümleleri e, tekrarlemek ile dualar yaparlar. Tabu bu da yapılır. Onun amin denir bunlara da. Ama oradaki hacı adaylarımız bununla yetinmemeliler muhteremler. Yetinmemeliler bununla. Herkes kendi de ayrıca dua etmeli. Kendi de böyle işe. Kendi dua etmeli. Elini açmalı kıbleye dönmeli orada. İlasıyla, samimiyet ile, hayata dünyadan koparak böyle, kendini unutarak, azameti karşısında e, fena filah hali yaşayarak orada dua etmeli. Şimdi, nasıl dua etmeli acaba bu arada? Bizim öyle bunu şura buyuruyor, Bakara Sürü sayfa 30'da. O bir sayfa olduğu gibi Haçla ilgilidir. Mevlam bir sonunda şöyle Bu sayfanın sonlarında. Bismillahirrahmanirrahim. Femine nasemen yakulu. İnsanlardan bazıları vardır ki haşta Şöyle derler. Rabbena atina fid dünya, yara Yarabbi bize dünyada ver derler. Yalnız dualarında Allah'tan Dünya isterler evi, barkı, malı, mülkü, işi, gücü, yanlı dünya isterler. Yanlı dünya isterler. ve لَهُ فِي الْاَحْرَيْتِ مِنْ خَلَقُ Onlar iş ahirette işi yoktur. Onlar ahirette bir nasip yoktur. Demek ki Allah tarafından razı olmuyor muhtemelen. Yanlı dünya istemek. İşte evim, barkım, alacağım, vereceğim, borcum, daha refahım, daha huzurum, şuyum, bunlarım diye yani dünya istemek o kadar makbul değil. Tek insan dünya istemez mi Allah'tan? İster. Allah da onu şeref buyuruyor. Estaizbillah. Ve minhum men yakulu. Ve minhum yine insandan bazıları da insanların bazıları da ya yani insanların uyanıkları bilinçleri de şöyle derler Rabbena atina fiddyya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kin azaben nar her zaman namaz okuyoruz bu muhteremler bu Kur'an'da Allah'ın bize talim buyurduğu bir duadır peygamberlerin okuduğu bir duadır Mevlam bize şöyle buyuruyor, işte insanların bazı da, insan iyilerin şu derler, Rabbena atina fiddinya haseneten, Ya Rabbi bize dünyada her şeyin güzelini ver. Yani hayırlısını ver derdi. hayırlısını. Rızık, hayırlısını. Helalını, bedene, yarayanı. kalan da Kanana yarası mı dedemler? Kana yarası. Ömrün hayırlısını, sağlığın, saatin hayırlısını, evin hayırlısını. E bekarsa gelirmek istiyorsa eşliğin hayırlısını. Erkekte kızda. Allah yalvaracak, Yaradan bana hayırlı eş ver. Salih saliha. iyi ahlaklı Allah'tan korkan, haramdan sakınan iyi huylu, iyi halaklı eş. Tabii kızla, da, da böyle dua eder erkeğe de karşılık ederler böylece. Yani dünyada her şeyin güzelliği hayırlısını isteme. Yalnız mal gelsin değil, yanlış olsun değil ama hayırlısını, helalını yararlısını ve fil ahireti hasenetten ahiret aleminde her şeyin yine en güzelini, en hayırlısını ahiret aleminde de tabi önce ölürken imanı kamil bir ki kamil muhteremler imanı kamil en olgun bir iman yani kul öyle Allah'a bağlanmış ki son anında Hatta kendini unutmuş kul. Kul dünyadan geçmiş. Her şey geçmiş. Kulun gönlünde, kalbine bir Allah var. Böyle imanı var. Böyle. İşte imana kamille böyle. Allah, Allah diye diye. La ilha illallah diye diye böyle bir imana kamille dünyadan göçüp ayete varmak. Allah'ın sınıfı cümlemize işlemize sana tabi kabir var. Kabirde bir sorgu var. Kişi kabre konduğu anda iki melek gelecekler. Men, Rabbi, Kerabin kim? Dili ne? Peygamberin kim? Onlara hiç korkmadan, şaşırmadan, şok geçirmeden kişi rahatça cevap verebilmesi. Kabrin genişlemesi, cehennet bahane dönüşmesi tabi mahşe hesabın görüldüğü zamanda hesabın kolaylaşması, sevabın ağır gelmesi, sıratı kolayca geçip cennete cema'la kavuşmak. azab azabenlar, aman biz azaptan koruyarak yarabbim, azabından diye. İşte, demek ki Arafat'taki vaffede muhtemelen din kardeşlerim, dua ederken edecek olanlar, tabi dünya isterler ama her şeyin helalına, her şeyin hayırlısını mesela şimdi yılbaşı diye bir şey geliyor bu tabi İslam'ın yılbaşı değil tabi ne yapıyorlar bazıları bilet alıyorlar bilet alıyorlar ne yazık ki bazı yani baya baya böyle İslamı yaşayanlar bile onlara bile bakıyorsun bilet alıyorlar. Peki çıksa ne olacak muhteremler? Çıksan ne olacak? Kumar. Haram para böyle. Haram para böyle işe. haram. E, üst baş olsa giydiği haram. İçtiği haram. Onu bir hayır yapamaz. Onda bir şey yapamaz. Hacı gidemez. Ondan zekat verilemez. O para hiç hiçbir şey yaramaz böyle. Domuz eti gibidir böyle işte. Bir şey yaramaz o para bu şey yapmaz böyle işte. Ama efendim işte sıkışıkım, sıkışıkım. Bunlar baş şey mutlaramdır, baş şey bunlar böyle Kim sıkışık bu zamanda mutlaramdır? Sahabeler hayat düşeyelim sahabeler. Zaman gelmek ya de ağaç kabuğunu kemirdiler, ot diller, ot sındıran, ot yediler mutlaram. Üç sene böyle, abluka oldu Müslümanlara, mekimi keremeden. Kardeşe. Malını satamıyor bir, ma alamıyor parasıyla. üst sene, abluka uygulandı Müslümanlara, müşkü tarafından uygulandı. Yine onlar harama dermediler muhteremler. İşte inşallah, Arafak'ta Allah çok dua eden muhteremler, hem dünya, hem ahiret için. Ayrıca, Mevlamize Kuran-ı Kerim'de dualarımızda hep çoğul sigasıyla geliyor. Mesela bakın Rabbena atina Rabb yarab bizlere ver. Bizlere. Yani İslam'da ben yok muhtemelenim. Biz var İslam. Biz böyle. Bütün Müslümanlar sanki tek kalp öyle. Tek yürek bütün Müslümanlar. Bunun için hep dualarımızda ben değil, bizi kullanalım inşallah. Ya Rabbi bizlere yani bütün Müslümanlara isteyelim. Zaten bir Müslüman kendisi istediğini eğer diğer Müslümanlara istemezse tam Müslüman değil muhtemelen. Bir insan kendisi ne istiyorsa aynı şeyi diğer Müslümanlarda da istememiz gerekiyor muhtemelen. Şimdi gelelim bazı güncel konulara gelelim inşallah muhteremler. Tabi açıyoruz televizyonlarımızı, odamız elhamdülillah sıcak muhteremler. Sabahımız yanıyor, kalefer yanıyor, odamız sıcak elhamdülillah. Yemeği yiyoruz, efendim, çayımızı içiyoruz, açıyoruz haberleri, tabi izliyoruz. Ne görüyoruz muhteremler? İsrail'e komandoları şarunun bilmem neleri muhteremler. Ağzım yakışmıyor daha ağır şey konuşmaya akarada. Bizim Müslüman kardeşlerimizin evlerine baskın yapıyorlar muhteremler. Üstten helikopterler bombalıyor. tanklar giriyorlar böyle işe. Evleri yıkıyorlar böyle. Kadın, çocuk öldürüyorlar. Gençleri tutuklayıp eline bağlayıp götürüyorlar. Nereye bilinmiyor. Ne olduğu bilinmiyor Biz ne yapıyoruz? Onları izliyoruz. Ne gibi şartlarını izliyoruz? Karnımız tok edenler Yeme yedik. Üzerine çayı da içtik. Odamız sıcak. kolta yaslandık. Ve izliyoruz. Peki ya Aynı şey biz olsa ne yaparız müşterenler Allah korusun. Aynı şey biz olsa ne yaparız Allah korusun. Düşlerim, hepimiz bunu kendimize bir de bu iğneye batıralım Allah korusun. Düşman evimizi böyle bassa, üstten bomba yağdırsa, ev yıkılıyor. Eve düşman askeri basın yaptı. Tabi bıraktı da oluyor müşterem bu. Çeşit da oluyor. Afganistan oluyor muhteremler. Evlere baskın yapılıyor. Kapılar balizde kırılıyor. Veya patatılar kapılar bombayla iflak eterek kapları kırılıyor. Gece yarısı hanımlar uykuda, çoğuş uykuda muhteremler. Evlere baskın yapılıyor. Ana babanın gözü önünde genç yokları elleri bağlanıp tekme taktik etilerek Götürülüyor muhtemelenler. Çocukların gözünde genç babalara götürülüyor muhtemeler. Peki ama o çocuklar uykudan uyanılmış da muhtemelenler. İnflakla, gürültüyle. Karşılarının silahlı askerler karşılarında. Canavar gibi, merhametsiz. Hakkı eden askerler karşılarında. Onu gören genç hanımlar, anneler, o körpe yavrular nasıl bundan dayanır muhtemelen? Onlardaki bu his, sinir mi acaba zamanla gir? Sihirmez muhteremler. Sihirmez böyle şey. Ki bölgenin bir deprem yaşadığı, bir, ya deprem yaşadığı muhteremler. Hala korku devam ediyor çocukçuluğumuz muhteremler. Bunun için Arafat'ta inşallah bunlara düşünelim. Onlara da dua edelim muhteremler. Onlara dua edelim. Allah hem onları kurtarsın hem Mevla ülkemizi düşman şeriden korusun inşallah muhteremler. Onlar bizim din kardeşlerimiz. Onlar bizim aynı yancımıza bağlılar muhteremler. Aynı kıbleye dönüyorlar onlar böylece. Rabbimiz bir muhteremler. Ona dua edin inşallah Teala. İslam aleminin kurtuluşu için dua eden Mevlamıza. İşte Arafat'ta öğle iki namazı Beraberce kılтан sonra tabi bu şekilde vakfe deniyor, vakfe yapılır. Yani kabe dönülür, eller havaya açık kaldırılır, avuçlar açılır. Böylece rahmen kapısına ümitle bağlanır kişiler. Gerek topluca dua yapılır. Yine bunun dışında herkes kendi samimiyetiyle, gönlüyle ve ate ağlar casisine. Allah'a böyle yalvara yalvara o dua edilir. Arafa günü Arafa'da tabi kaç tane peygamber ruhaneti var. O kadar orada Eylülullah var. İlce Allah'ın salih kulları var. onların dualarıyla Mevlam duamızı kabul eder. Muhteremler. Tabi bizler de yani oraya gidemeyenler de inşallah biz de bulunduğumuz yerlerde eee Bilhassa Arefe günü öğleden sonra iki namazdan sonra inşallah Fadil yaşayan dalmayalım. Biz onlarla berabermiş gibi inşallah onların dualarına ortak olalım muhtemelen. Süme yefidun ba'den maribe ila muzelife. Şimdi Arafat'ta ne kadar kalacak? Arefe günü akşam ezanı orada olacak bu Yani güneş grup edecek böyle. Edecek. Eğer bir kişi veya bir toplum, bir grup güneş batmadan önce Arafat'tan ayrılayım da yani bir nevi açı gözlük edeyim de yola çabuk gireyim diye çıkarsa cezalandırılır. Kurban kitlesi gerekir. Bunun için Arafat'ta inşallah, arafe günü orada beklemek gerekiyor. Akşam ezanan girecek. Yarın günü batacak. Ancak güneş battan sonra Arafa'dan çıkılır. Müzelife'ye doğru devam edilir muhtemelenler. Arafat'ta akşam ezanan vakti girdiği halde orada ve yolda akşamımızı kılınmasının orada. Bu da hacın özelliği bu Ve yü salli el marbe ve ilşaye bir ezanin, bir ikametin müzdelifeye vardığı zaman tabi akşamıazın vakti geçer. Gece arası olabilir. Hatta gece arasında biraz geçebilir. Çünkü muazzam izdiham olur. Milyonlar bir anda müzefi yoluna düştüğü için arabalar, yayalar o gün bir sanki mahşer günü muhteremde. Herkes tabii ihramlı. Yani herkes böyle kefenlere, beyaz kefenlere bürünmüş. Yalın ayak, başa çık. Herkes ne yapıyor orada? Lebek Allah'ı lebek diye böylece Allah yalvararak Allah ekber, Allah ekber tebrik getirerek, Peygamberin sarı getirerek herkes böyle bölük bölük bölük bölük böyle, böyle, böyle bütün yolla arabalar tıkanır, yayalar, kadınlar, erkekler, çocuklar, omuzdaki çocuklar böylece o küçük yavrular lebek lebek derler Mevla'mıza mutlaa böylece. Müzdelife'ye gidilir. Müzdelife'ye gidilince orada ne şimdi orada iki vakit namazı orada bilet kılınacak. Akşam azı geçtiği halde gece nasıl olduktan olsa bile önce bir ezan okunur. Tabu cemaate kılındığı zaman bir ezan okunur. Arkadan kâhmet getirilir akşam namazının farzı kılınır arkadan kâhmet getirmeksizin yasrının farzı kılınır muhtemelen. yani akşamın son sürede kılınmaz yasrının evvel sürede kılınmaz bu hanefi mezhebine göre tek izan tek kamet müzellif eder bir izan okunur arkadan hemen kâhmet getirilir Akşılamazın fazla kalınlar. Arkadan tekrar kâhmet getirilmeksizin yazının fazla kalınlar. Son yazdığının farzını sonra tabi değil, son sonra, sonra bitirik kılır ondan sonra. Ve indir eğimeti selase, bir ekamete yine. Eğimi selaseye, yani diğer üç mezhebe göre ise bir ezan iki kâmet gerekiyor. Öyle ama tabi daha değildir daha garanti olur demek ki birazın okunucu camada kılınırken arkadan kâme denir akşam fazla kılınır bir kam daha getirilir yasın fazla kılınır olmazsa tabi herkes serbesttir. son süny kılar bitirin kılar kadar kadar olmazsa peki müzelife'de ne iş ne görevi hacıların iş arada müzelife'de müzelife'de o gece orada kalmak gerekiyor muhteremler. Tabi o gece en değerli gecelerden birisidir. O gece orada. Orada mümkün olduğu kadar yine tabi insan biraz yatar, yorulmuştur, uyuyabilir kişi. Elden geldiği kadar kişi oturduğu yerde de, uzandı yattığı yerde kişi allah Teala'nın zikriyle inşallah beş olur muhteremler. Öyle elden geldiği kadar toplam teala dünya sohbeti yapmamak gerekiyor orada. Eğer toplanmışsa 3-5 Müslüman bir araya böyle dini sohbeti yapılır. Peygamberimizden sahabelerden onlardan böyle bazı kıssalar anlatılır orada inşallah böylece. Evli olan bazı kıssalar anlatılır orada. İmanlarına tazelmesi için bunun dışında tabi yine Allah'a Teala zükredilir, Kuran-ı Kerim okunur, bilenler sesli kuran okurlar, Yasin falan. Diğerler dinlerler. Ve Allah-u Teala zükrederler. Tebbi getirilir. Telbiye getirilir. Sarı getirilir. O mübarek yerde o kutsal gecede inşallah böyle yapılır. Bir de orada taş toplanır. Orada. Tabi minada toplayamayacak için kişi orada. Şeytan taşıma için taş toplanır. En aşağıya 70 denen taş toplanır orada. Taşların pek büyük olmaması. Yani şöyle ne o kadar oldum yeterli. Az küçük az büyük olsa zarar etmez. Sonra bazıları büyük taş alıp kırıp parçalıyorlar. Bu da pek iyi değil. Pek bu da makbul değildir. Böyle kırık taşları toplamalı orada. Mümkünse bir de bunlar yıkansa daha da iyi. Taşlar bunları bir malum torbaya, faşetine bir şey oraya koyarak taşı toplar. Fîzat tal-al fecrü. İşte artık geldi bayram sabahı oldu şimdi. Bayram sabahı tül fecir deniyor. Yani imsak vakti girdiği anda girdiği anda sallâ begâlesin erkencə erkence daha karanlıkta Sabah namazın farzı kılınır, bektermez yana böyle. Ee, buna dikkat me gerekiyor. Mekke mükerremede sabah ezanına karşısa okunuyorsa, karşıya giriyorsa, oradaki takvimlere göre tabii 12 kişi orada bellemeli. İşte müzelife de inşallah taala sabah namazın mahdiyi girdiği gibi hemen cami adı okuyuşadı, da okur orada. hemen sabah namazının tabii sünneti kılınır. Fazla kılınır. Erkence kılınır. Sümme vakafe. Ondan sonra müzelifede de vakfe yapılır. Yani vakfe ayağa kalkıp orada Kabe'ye, Kıbrıya'ya dönüp orada Allah'a dua edilir. Muhteşemde. Dua edilir orada. Bilhassa Peygamberimiz orada daha ziyade kul hakkı dua etti orada. Kul hakkı için. Yani orada Allah'a yalvarmalı. Ya Rabbi üzlerimde kimlerin hakuku varsa ya Rabbi onları sen afle ya ölmüşe ölmüşsek bile onların afle ya Rabbi onlar sen cennetler ya Rabbi onlar sen, sen bolsahta razı eyle ya Rabbi ki ben hak istemesinler diye evet. muhteremler böyle dua etme orada tabi ki ölmüş annesi babası için yakınları için e, bilhassa ya. böyle şehitler için günümüzün şehitleri için dua eder. İslam aleminin kurtuluşu için, Müslümanlar refah, huzuru için Mevla'ya dua edilir. E, tabi dünyadaki kişi Allah'tan ister muhteremler. Çoluk çocuğunun sağlığı, sıhhati, e, helal hızı kazanması için bela dua bunlar da Ve nefere kabletürük şemsi ila mina. Ondan sonra güneş doğmadan önce da aydınlığı çıkar. Güneş doğmadan önce Müzzerife'den ayrılır. Mina'ya doğru gitmeye başlanır muhteremler. Demek ki Arafat bitti. Müzzerife vakfesi bitti. Kiraf inşallah kabul buyurur. Oradaki vakfet dualar Mevlam inşallah. oradan Mina'ya gidilir muhteremler. Şimdi Mina'da peki ne yapılacak Mina'da? Mina'da şimdi Üç günlük bir görev var Mina'da. Üç gün bu. Mecburuyor. Dördüncü günde olabiliyor kalanlar için. Mina'ya gidildiği zaman tabi o anda yolda güneş doğmuş oluyor zaten bence. Mina'ya varınca orada ilk iş şeytan taşlama işi var. cemre Akabe deniyor. Buna Türkiye'mizde, Türkçe'mizde büyük şeytan deniyor. Mekke'ye en yakın olan taş, şeytan taşlanma yeridir. Oraya varılacak, işte bayram birinci gün orada, yalnız bir şeytan taşlanacak. O gün hacılarımız orada bayramımızı kılmak vacip olmuyor muhteremler. Yani hacıda, bundan hacı kardeşlerimiz orada bayramımızı kılmak vacip olmuyor. Çünkü diğer namazlar bile namazını vakti kılmak farz olduğu halde namazlar da bir ikisi bir araya getiriliyor orada. Neden? Demek asla asıl orada görev haç görevdir herhalde. Bunun için sabah namazı kılındır, kılınır, bayramazı kılınmaz. Yine haçta bulunan Müslüman kardeşlerimize buradaki kurbanı kesmek de vacip olmuyor. Onlara vacip olmuyor. Onlara ancak tabi oradaki kurbanın ayrı hariç şimdi mineye varıldı doğru şeytan taşıma yerine gidelir avucuna taşları alır sol avucuna taşları alır ise tabi bir çantayı bir yerine koyar Yeni taş yeterli ama hey karşı yanına birkaç taş tane daha fazla alır şeytan taşlama yerine gider oraya, baş ile iştah parmağı arasına taş alır, Bismillah Allah'a İkber diye taşı atacak müdürler. Şimdi şeytanı temsil eden bir taş vardır. Oraya. Etrafına çevrili havuç şeklinde bir bölüm yapılmıştır. İşte attığı taş o şeytan temsil eden taşa vururuz tabi daha iyi. Onu vuramasa da o çevrili havuçtan düşerse yine yeterli. Kişi çok yaklaşıp da eline bırakırsa bu sayılmaz. Mutlaka atmak atacaklar atacak. Yakın bile olsun elini böyle gelecek atacak mı? atacak. Eğer taşların hepsini atarsa hepsine bir sayılıyor mutlaka taşları teker teker atacak böyle Bismillahirrahmanirrahim atacak bakacak taş bulunmamıyor yerine böyle şey. tabu şeyin taşlama konusu hacında günümüzde en zor en zor bir görevi en zor görevidir aşırı tabi izdiham milyonlar bir antaberes kırda için dar bir bölgede arası Tabi ne yazık ki Müslüman kardeşlerimize de e, tek bilinçli hareket edemiyoruz oradan muhteremler. Böyle izdiham oluyor. Çok kişiler aman bir atayım çıkayım da ne olsun olsun hayır hani Böyle yapmama gerekiyor. Kimisi incitmeden, kimseyi kırmadan aman kardeşime yardımcı olayım. O da bak buraya gelmiş, Allah inanmış, hazin faysine kabullenmiş o devre Allah için gelmiş, ona da yardımcı olayım diye inşallah böyle bir güzelliği ahlakla, güzelliği hüsnü inşallah yapmaya çalışmalı bunu da. Tam bu arada her insan gelebiliyor tabi. Cahiller var, yeni Müslümanlar var, İslam'ı tam bilemeyenler var tabi. Genelde Afrika'dan gelenler mesela yeni kurulan devletler bulunurlar. İngilizlerin, Fransızların, İtalyaların sömgüsü mi bu zavallı böyle sömürülmüşler böyle dinden soyutama çalışılmışlar bunlar elhamdülillah yine unutmamışlar kendi benlikleri elhamdülillah yine bir araçlar elhamdülillah var oraya geliyorlar onlardan gelen bazı eza cefaya da sarıp da gerekiyor o taşaltar taşı atar insan başta vurabilir Bu olabilir ama çok dikkat etmek gerekiyor karıncayı incitmeden kim zarar vermedi inşallah? Atma taşları. İsminden Allah'a İber. İsminden Allah'a İber. Bir tane o taş. Gerek şehit tepsi o taşa. Gerek havuçtan düştü bir tanesi. Tamam elhamdülillah. Efendim işte altı atabildim de taşım bitti. Düşarı falan kaçtı. İnsan çıkar. Bir taş atan taş alınmak şahdiyle İşi dışarıdan başka bir taş da alır mesela gelir onu tamam da 7 taş şimdi bayramın birinci günü bayramımız yok muhtemelen buradaki kurban da yok orada o kurban da yok orada bayram kurban da yok orada Mina'da tek bir şeyden taşlanacak gidip onu attı mı kişi oradan çıkar oradan çıkar şimdi kişi ne yapacak eğer yaptığı hac Hacı iflat ise yalnız hac yapmıniyet etmiş, hoş ihram değilse taşı attı mı oradan çıkar yine de bir kenarda tıraş olur. İsterse kendi tıraş edebilir kendi kendine. İsterse oradaki berberler vardır. Seyyar dolu etrafı onlar tıraş olabilir. Yalnız bir kişi ihramdan çıkması için kendi tıraş yapmadan Bastıraş yapamaz muhtemelenler. Dikkat edinmişler bunu. İnsan kendini yapabilir ama böylece. Yapabilir. Bu tıraş nasıl olacak? Tabi hanımlarımız ucundan bir büyük karınca boyunda ya da bir parmaktaki bölümler. Bir parmak bölümü kadar alır, ucundan kadıncağız böyle. Saçtan alır böylece. Kadına bu yeterli. Erkeğe gelince erkek dilerse saçların kısaltır, uzun saçları kısaltır. Dilerse ustura vurur. Ustura vurur. Eğer kişi orada ustura ile veyahut da jet ile başının tamamına keserse bu süre daha uygundur, daha eftaldir bu. bu. Bu şekilde yapar. Tıraş olur. Tıraş olduğu gibi ihramdan çıkmış oluyor. İhram çıkamadı şartı var. Yani İğren yasakları kalkmış oluyor kendisine. Bir tek hanımına yatırmak şartıyla. O kalıyor. Eğer bu kişinin bir kişinin yaptığı hac, hacı temettuh ya kişi hacı kıran yapıyorsa şimdi bu kişi ne yapacak? şeytan taşladığı hemen tıraş olamaz. Önce bu kurbanını kesecek. Bunun kurbanını kesilecek. Ondan sonra tıraş olacak muhtemelen. Tıraş olacak. Tabi günümüzde kurbanların müşterek para yatırıp tespiliyor. Bunun için acil etmemeye çıkmaya. Biraz buna ince bir nokta var şimdi burada bu konuda. Peki şeyden taşladı elhamdülillah muhtemelen. İflasta tıraşın da oldu. Veyahut da hacı kan temektü ise o tıraş oldu. İran'dan çıktı. Şimdi ne yapacak? Şimdi Haccın üçüncü son farzı kaldı şimdi. Bu kaldı. Buradan kişi dilerse hemen Mekke'ye gelecek. Farz tavafı deniyor buna. Tavafı ziyare denir da. Farz tavafıdır. Bu farz tavafının bayramın birinci ikinci veya üçüncü olması şarttır. Vaciptir yani. Vaciptir. Eğer kişi Baran'ın üçüncü günde bunu yapamazsa olur. Hassanlı bir şey olmuşsa özür varsa zarar etmez. Ama kişi özürsüz bunu terk ederse sonra yerine mutlaka bir dem deniyor. Yani kurama yapması gerekiyor. Bu elden geldiği kadar Baran birinci günü şeytan taşıdıktan sonra İnşaatın doğru Mekke mükerremeye tekrar gitmeli. gitmeli. Tabii ki işte abdestini tazeler, üstüne başına bakar, kanma lekeleri olmasın, bir şey olmasın, pislik şey olmasın diye. Ondan sonra farz tavafına girilir. Tabi o gün tavaf yapmak da çok önemli muhtemelen. Çok kalbıdır, muazzam izdiham. Tabi yeder almıyor artık, yapılır. Fakat tabi Sıkılmamak gerekiyor. E, şikayetçi olmamak gerekiyor orada. Kişi orada ter döker. İnşallah oteller e, cehennet içinde söndürür inşallah oteller. Oteller inşallah. Oteller boşan. akmıyor akım arada. Niyet eder. Niyet Ya Rabbi. Farz yapmaya diye niyet eder. Malum yine yeni sefer Beytullah döner. Her zaman islam yapar. Hazreti yapar. Ondan sonra Tavahı namazını kılar. Tavahı namazını kılar. Ve daha evvel hacın sayını yapmış ise yapmış ise bu nasıl olacak? Genelde bu Hacı temettuda, bu iş biraz çelişkili durum gelir bu arada. Hacı temetuda zaten kişiye ifat yapmışsa Kurum tamam yaptı, sahni yaptı. E, Hacı hacıkran yapmışsa Ömer tabafını yaptı, Ömer sahni yaptı, Haç tabafını yaptı, sahni yaptı olmuş oluyor. Temetuda, zaten Ömer yapması gerekiyor, Ömer sahni tıraşlı çıktı. Şimdi bir kişi temetdi yapıyorsa, arafeden bir gün, iki gün, üç gün evvelde, daha önce olabilir kişiye. Tekrar İhram Girmek'e mükerremede. İkanır bulunduğu otelinde. Kusat bize alır. Temizliğini yapar. Kusat bize alır. İhramını giyer. Bu kişi önce bir tavaf eder. Tavaf eder. Mutlaka sa yapmak için önce tavaf şartı yapar. Bunun için bu kişi önce tavaf yapar. Tavaftan sonra namazını kılar. Sayını yap, yapar. Mümkün olduğu kadar bu hac sayeni bayram güne bırakmamak gerekiyor. O gün aşırı izah olacak oldu acayici. Demek ki bir kişi Allah'ın izniyle inşallah Mekke mükerremede, bayram birinci güne inşallah farz tahafını da yaptı mı? Allah'ın izniyle tabi yorulur, terler, buralır, sıkışır, şey yapar. Yalnız bunda abdes konusuna çok dikkat gerekiyor muhtemelen. De. Gerekiyor birazsa şah-ı mezhebine sahip olanların durumu şu bakımdan onların daha biraz değişik oluyor. Şah-ı mezhebinde bir erkeğin eli bir kadına değerse mahreminin dışında yani bir kadın şah-ı mezhebinde bir erkek şah-ı mezhebinde mahremi yani annesi, kızı, gelini, kız kardeşine torunlarına kızlara tabi el dokunsa altısı bozulmaz. Ama bir kişi şahin mezhebinde kendi hanımına ya başlık kadına eli dokunursa, dokunursa abdüsü bozulur. Şimdi yine şahin mezhebinde abdestsiz tavu geçersiz adamdır, geçersiz. Yani çok ince bu mesele. Hanefi de konu biraz değişik. Hanefi'de de bir kişi bu faz tavafını abdesi yapmış ise öylece tekrarlamı yapmışsa bir kurban kesmesi gerekiyor. Allah korusun bir insan bu farz tavafını cünüp yapmışsa unutun mesela, itiram bir şey olmuş cünüp yapmışsa ya da kadın mesela e, kadınlık hali geldi, cünüp sayılıyor tabi bir kadın kadınlık halinde yani bir erkek e, cünüp halinde farz yaparsa Hanefi'de bir deve kurbanı kesmesi gerekiyor. Ama öyle sayılıyor bence. Şu arta bir şartı. Ama şah meslebi değilse, yüz tane deve olmaya gelir bence. Olmuyor. Bunun için dikkatli gerekiyor. Mesela ellerine icabında eldiven çarap giymeleri, ayağına çarap giymeleri, sakırmaları. Daha olmasa, abdest alırken Hanefi mezhebine girer niyetmeleri. Abzalırken gerekiyor. Yine hanevi mezhebinde de şu şey var, abdest bozulması için kan çıkması. Şimdi Şahin mesabinde kişi abdestine kan çıkarsa abdesti bozulmuyor. Hanefi mezhebinde ise insanın bedeninden kan abdesti bozuluyor bence. İşte bunu dikkat etme gerekiyor tavafta. Kişi tabii yandaki yüzüne çarpar, çantasına çarpar. Ayağına bir şey yapılabilir. Dikkat gerekiyor. Bu farz tavafında bilhassa özel muhtemel. Özellikle insan kendini kontrol etmeli. Bakmalı kanan bir şey var mı böyle etmeli. Bayram birinci günü inşallah bu farz tavafı da yapıldı mı? Yapıldı mı? Hacın farzı tanımış oluyor muhtemelen. İşte ne kalıyor geriye? Burada Mine'ye dönmesi yine kişinin tekrar. Mine'ye dönmesi burada. Orada gecelemek. Bu sünnettir Hanefi'de. Şafi'de vacidir muhteremler. Burada kişi ne yapar? Mine'ye dönmesi, orada kalması. Günümüzde pek kalırmıyor tabi orada. bir rahat alışıkız. Biz günümüzün insanlara tabi oteli rahatımız, yatağımız rahat elhamdülillah diye. Gidilmiyor. Gerçi bir ceza gerekmiyor hani ama e, orada kalması da kalması. Bayramın ikinci günü üç tane şeyden taşlanacak mine de. Başka göre yok. Tabii, oturup yatmaz insan tabi. Namazını kılar. Yine Kur'an okur. Allah'ı eder Bir şey yapar tabi kişi. Tel de getirir. Bayram ikinci günü Öğle namaz vakti giriten sonra başlar taşlama. Barın birinci günü sabahtan başlıyor. Güneş doğduktan sonra. Barın ikinci günü ise şeytan taşlama öğle namazının girişiyle başlar. Başlar. Önce Mina tarafındaki ki meşrefadır. Oradaki şeytanlık küş şeh denir ona. Oradan başlar. İkinci ota şeytanaya gelir, üçüncü şeytanaya gelir. Yine her şeytan da gidişe taş atar, atarını e da. Gündüz efendimiz çok fazla kalabalıkta, gece gitsi olur mu? Olur mu trende? Gece gitsi olur. Olur. Hatta bir hanımlar mesela böyle yaşlı kişileri ne yapar böyle? Yaslamasından sonra giderler. Hatta gece gitsi yine olabilir böyle? Olabilir. Daha günatmak daha eftaldir. İmkanlar onlar işem Yine Bahram'ın üçüncü günü de yine üç şeytan aynı şekilde sırayla taşlanır. Artık kişi orada Mekke'ye mi keremeye döner. Otaya yerleşir. Tek şey kaldı şimdi. Hacın bir vacibi kaldı. Veda tavafı kaldı şimdi. Bu da en son yapılır. Ne zaman Mekke'de ayrılacaksa kişi, Mekke zamanlara kişi, en son abdestini alır, Beytullah Kabe-i Muazzam'a gider, orada kişi niyet eder, veda tavafını yapma niyet eder. Bu vaciptir. Eğer yapılmazsa, yerine ceza kurbanı gerekir. Ancak hanımlarımızın veda tavaf yapacağı anda, kadın kalimlerine gelirse, onlar özürlü olduğu için, Onla bu tavaf yapmazlar. Bir şey gerekmez onlara. Erkeklere gerekir. Kadınlara gerekir. Yani kadını hali yoksa o günde. Gelir Kabe Muazzam'a gelir. Niyet eder. Veda tavafını yapmaya niyet eder. Tabi bilim, gene malum ile bir sefer dolaşır. Her dolaşına bir sefer istilam eder. Tavaf namazını kılar ilk bunu kadar Ayağa kalkar. Kabe muazzamaya döner. Şöyle artı belki bu gözlerim tekrarsını göremez diye. Tabii ölüm var, kalım var. Tekrar nasip olur olmaz. Ayrı mesela tabii. Kişi orada ayağa kalkan tahtan bazından sonra Kabe muazzamaya bakar. Artı belki dünya gözüm artık göremez diye kişi son bir kez böyle Kabe muazzamaya bakar. Orada böyle dua eder kişi muhtemelen. Orada bir ayrılık duası. Mevla'yı yaldırır orada böyle. İşte tabi insan doğduğu gibi böyle samimiyetiyle, canı gönülden elinden gelebilse, gözden yaş akıtabilse o yaşlar çok değerli muhteremler. Mahşetemizden gelecek yaşlar. böyle Mele'ye dua eder orada. Ondan sonra böyle elveda diye yani Beytullah, kabim muazzamaya veda ederek böyle mümkününlük arkasını tam dönmeden Kabe'ye. Tabi İzlam Kabil'i arkası gidemez ama böyle yan falan böyle çıkar arkasını Kabe'ye dönmeden tabi kapıya gelince sonra dönüp güzel bir tekrar bir Kabe Muazzama'ya bakar. Orada ona bir el veda eder canı gönülden. Oradan ayrılır muhteremler tabi önceden Medine'ye varmamışsa sıraçına geliyor inşallah Medine ziyaretine geliyor inşallah muhtemelenler. allah Teala Mevlamız gitmeyip gitmek isteyen Mevlam inşallah nasip etsin inşallah koyarsın Mevlam inşallah. Tabi bu takdir olmuş ama azıca matemiz. çünkü İbam Aleyhisselam Hazretleri Kâime Azamayı yapınca Mevlama sordu İbrahim Aleyhisselam. Ya Rabbi emrettim bu beytini kutsal bina, kabe yaptım. O zaman Mekke'nin mükerremde küçük bir kabre yerleşmişti böyle. Yemen'den gelen Cürhum kabilesi yerleşmişti. Böyle çadırlar, madırlar çok basit taştan küçük evler falan bir kabile yerleşmişti. Tabi o dönemde uçak yok muhteremde. Araba yok, tahsil yok, yol yok böyle şey. Dünyanın terk olunan bir idi. Bir zemzem suyu var. Başka yok orada. Ekin olmuyor. İşte develeri var. Deve sütün içiyorlar. Etini kurutup onu yiyorlar. Avlanıyorlar. Bu kadar böyle. Hayat çok basit bir hayatta yaşadığı yaşantıları vardı Hale-i merak etti Ya Rabbi sen emrettin ben bunu bina ettim Ya Rabbi oğlu İsmail Aleyhisselam taş getirdi kendisine yardım etti ama buraya kim gelir ki dedi dünyanın öbür tarafından uzun çöller aşıp gelmek kızın yanan çöller yoldan susuz kalmak var aç kalmak var ölüm tehlikeli yolda var Niye oraya gelsinlere ki yani insanlar buraya kim gelir ya Rabbi Allah tabi ya İbrahim sen çık bakalım şu dağa hem oradan bir Ebu Kubeç dağı var ben, ben burada ya İbrahim sen çık o dağda oradan çağ bakalım sen ruhları buraya çık bir oraya Ey ruhlar, daha dünyayı okuyacağım. Ey ruhlar, Allah emri ben buraya bir bina inşa ettim. Bu Allah'ın beytidir, bu Kabe muazzamadır. Buraya taafa geliniz, Allah emir diyor deyince, ruhlar cevap verdiler. Ki hangi ruhlar? İşte oraya gidecek olan ruhlar cevap verdi. Ya İbrahim Lebeyk'e tam geleceğiz diye işte bazı ruhlar yalnız bir defa Lebeyk'e İbrahim dedi. bir defa onlara dünya'ya geldikleri zaman bir defa Kabe nasip olacak. Bazıları iki defa, üç defa, beş defa, on defa demişler. Onda öyle nasip olacak muhtemelenler. Yalnız her şey müretabiliği şeytanisi de var. O zaman iblis, yani şeytanların başı, o melun, dedi ki Ya Rabbi, bana izin ver dedi. Ben de çağırayım bana tabi olanları. Ve bana izin ver dedi. Çağır dedi. O çıktı o dağa. O da çağırdı. Ey ruhlar, gelin buraya tavafa. Hazir İbrahim Aleyhisselam'a cevafermeyen bazı ruhlar, onu cevaferir şeytana, iblise. Debega iblis diye, işte Allah korusun, insanların bazıları da oraya, iblisin davetiyle giderler oraya, Allah korusun. Ki onların girişi de kötü, dönüşünün daha kötü olur mu? Onlardan bir tat almazlar, feyiz almazlar, cevap almazlar. Onlar da her şeyi kızarlar. Sinik gibi olurlar böylece. Bağırma, çağırma, oramana çatma, tartışma, kabul konuş yaparlar. İşte Kabe'yi bir taf ederler ama içseksiz misseksiz ve zor zorla ederler. Çarş yapa yeme içme nefisen dönerler. Ve bunlar yurttanına döndüğü zaman da hep orasından kötülerler. Oradan kötülerler. Oradan bir şey almadıkları için Allah korusun bunlar tabi kötü insanlar bunlar. Bir de Allah'ın direciliği özel davete gidenler vardır oraya. Onlar da kalırlar, yanarlar muhteremler. Onlar Kâb-ı görünce, onlar Mekke'yi görünce ki o dünyanın ilk kutsal mabedi orası muhteremler. Kâb-ı Muazzama'yı orada beyt vardı muhteremler. ceber geldiği yer, kaç peygamberin yaşadığı yer, peygamberimizden doğup büyüdü yaşadığı yer İslam'ın menbaı Kur'an'ın vahiy menbaı orası tabi orada neler neler var muhteremler neler var tabi orada gören gözleri için neler maneviyatta yani perde arkasında neler deniyor böyle i̇şte melekler tavafa geliyorlar işte ruhlar geliyorlar evliya ruhları orada oraya geliyorlar. tabi Allah'ın böyle en seçkin kulları ki daha de oraya gidenler onun oraya yanarlar or böyle böyle Allah yanarlar orada. Onlara çok şeyler farkına varırlar. Onların keşfi açılır, kalp gözü açılır. Onlar çok şey görürler bence. Şey. Nasıl nurlar yağıyor Beytullah arştan. O da nefiyizleri var. Ne ruhsazlıkları var orada bence. Şey. Peygam ruhaniyeti, evli ruhaniyetleri, sahr ruhaniği orada, melekte orada. Onu görürler. Onunla orada canlarını veren oturanlar. Çoğu böyle tavafta, tavafta, arafa Arafat'ta, Arafat'ta vakfede onlar Allah canını vererek kalır onlar böylece. Bu tabi takdir olmuş. Aziz cemaatimiz. İnşallah merhem izin versin inşallah. Haftaya inşallah Medine, Mina, verel ziyareti İnşallah. inşallah tabi orada peygamberimiz var muhteremler. Peygamber Aleyhisselam adetleri var ki onun hürmetine her şey yaratıldı. Peygamberimizden yaratıldı. Lillah Teala Fatiha.